saç ektirmenin hükmü nedir diye ilave etmişler hocam. Evet. Saç insanı güzelleştiren, efendim, insanı soğuktan sıcaktan koruyan amillerden birisi. Cenab-ı Hak Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aracıyla buyurur ki, men kene lehu şa'run fel yukrimhu kimin saçı varsa saçına ikramda bulunsun. İkram tabirini alır. Niye? Nasıl ki misafire ikram etmek kişinin mürüvvetindendir, görgüsündendir, edebindendir. O zaman var ise saçı, o da saçına ikram etmesi, onun mürüvvetinden, ahlakının güzelliğindendir. Bir yani bakımlı olması noktasında peki ikram hocam. nedir? Kelime çok ben öyle kaldı. anladım. Onun için ikram ikram Taraması, temizlenmesi, bakımı vesairedir. Eyvallah. Saçınıza bunu yapın diyor. Ha, şimdi madem ki Allah Celle ve Aleyha Hazretleri bunu bize vermiş ve bunda bir nimet olarak ve buna özen gösterilmesini de peygamberi aracılığıyla sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye etmiş ise o zaman döküldüğü vakitte ne olmuş olur? Bir nimeti gitmiş olur. Kendi saç kökünden alınarak konduğu vakitte ne olmuş olur? tedavi edilmiş olur. Bu nedenle kendi saç köklerinden alınarak saç hücrelerinden alınarak saçını ektirse bir insan ne yapmış olur? Var olanı yenilemiş olur. Yenilemiş ve tedavi etmiş olur. Bu da tedavi olduğu için caizdir. Başka Mesela bir insan Allah göstermesin. Kökü. Allah göstermesin değil mi? Kulağı kesildi, parmağı kesildi. Parmağını alıyorsunuz. Hemen doktora gidiyorsunuz, diktiriyorsunuz. Ya kesilen bir şey düştü, bunu niye diktiriyoruz diye soruyor muyuz? Hayır, Allah buna bir vazife vermiş değil mi? Tutma vazifesi vesaire. E buna da bir vazife vermiş, tezcin, insanı güzelleştirme, soğuktan, sıcaktan, koruma vesaire. O zaman kendi saç kökünden alıp bunu tedavi ettirmesi kadar doğal bir şey yoktur. Başkasının saç kökü olmaz ama. Kendi, kendi saç, saç kökünden kökü alacaklar, ekecekler. İnşallah da kardeşlerimiz bununla aradıkları huzuru bulurlar. İnşallah hocam, teşekkür ederiz.